Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Denizli'nin Avdan Mahallesi'nde yapılması planlanan termik santrale karşı Avdan Mahallesi halkı tarafından bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim Avdan Termik adresinde yer alan kampanyada Projenin çevresel etki değerlendirme raporunun kabul edildiği, şu anda 10 gün boyunca halkın görüşlerine açıldığı ifade ediliyor. Avdan Mahallesi halkı resmi olarak raporda itirazlarını dile getiriyor. Kampanya metninde termik santrallere neden karşı olduklarını da madde madde açıklamışlar. Bir termik santrallerde üretim sırasında azot oksit, kükürt oksit ve pek çok küçük yapılı partikül ortaya çıkmakta. Bu zararlı maddeler salındıkları çevredeki insanların sağlığı için tehdit oluşturuyor diyorlar. Gerçekten şu anda Zonguldak'ta dahi seyahat yasağı olduğunu düşünürsek esasında bu partikül maddelerin COVID-19 konusunda da insanlar için çok büyük bir risk oluşturduğu ortada. İkinci madde ise şöyle demişler. Bu çıkan zararları gazlardan etkilenen sadece insanlar değil aynı şekilde gazlar hayvanlara da zarar veriyor. Ayrıca tarlalarda yer alan tarım ürünlerine, su kaynaklarına, ormanlara da zararları var. Üç, üretim sırasında bacalardan salınan küller insanlar tarafından solunuyor ve bu da çevre yörelerde kanser riskini arttırıyor. Dört, bacalardan yayılan zararlı gazlar asit yağmurları oluşmasına neden oluyor. Asit yağmurları sonucunda da termik santralinin inşa edildiği bölgelerdeki topraklarının yapısı bozuluyor, verimi düşüyor ve pek çok olumsuz durumla karşılaşılıyor. Ayrıca asit yağmurlarının etkilediği başka canlılar da var, ağaçlar. Ağaçlar tahrip olunca, ölünce hayvancılığı da etkiliyor. 5. Santrallerde yüksek sıcaklıklarda elde edilen buharın soğutulması amacıyla yeraltı suları ve akarsulardan su çekiliyor. Santraldeki sıcak su ile soğuk su değişimi yapılarak ortam soğutuluyor. Çekilen soğuk su yerine bırakılan sıcak su ise ortamdaki canlılara zarar veriyor. Ayrıca bu su akarsu ve yeraltı kaynaklarında kirletiyor, yeşilliği tahrip ediyor. Termik santraller ekonomik anlamda Ülkeye katkı sağlasa da beraberinde büyük bir tahribat getiriyor demiş Avdan Mahallesi sakinleri Change.org Taksim Avdan Termik adresinde devam ediyor kampanya. Mehmet Atçı'nın başlattığı ve Beyşehir Gölü'nü kuraklıktan kurtarmaya başlayan kampanyaya 15.000'e yakın kişi imza atmış Change.org Taksim Beyşehir adresinden ulaşılabiliyor kampanyaya. Beyşehir Gölü'nün 20-27 metre derinlikten 5-6 metre derinliğe girildiği ifade edilmiş. Mehmet Atçı kampanyayı imzalamak isteyenlere şöyle sesleniyor. Bölgenin simgesi olan Beyşehir Gölü artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca her yerde yapılan sondaj çalışmaları sonucu yeraltı kaynakları da tükenmiş ve göçükler meydana gelmeye başlamış durumda. Belediyenin yaptığı taşıma kar sistemi bunun bir kurtarıcısı değil. İlgililerin bir an önce tedbir alıp acilen bu felaketi önlemesi gerekiyor diyor Mehmet Atçı. Siz de çağrısına yanıt vermek isterseniz Change.org Taksim Beyşehir adresinde devam ediyor. Oğuzhan Bilgin'in başlattığı ve Change.org Taksim İznik Gölü adresindeki kampanyaya 40 binin üzerinde kimse imza atmış. Deniyor ki çok geç olmadan İznik Gölü'nü kurtaralım. İznik Gölü'nde su seviyesindeki azalmanın tedirgin edici boyutta olduğu ifade edilmiş. İznik ve Orhan Gazi belediyelerine seslenen kampanyada Türkiye'de yarım asır içinde 36 göl kurudu. Geri kalan az sayıda gölse kuruma riski altında. Türkiye'nin en büyük 5. tatlı su gölü olan İznik Gölü'nde su seviyesindeki azalma da çok tedirgin edici. Bunun dışında çok sayıda kuruma riski altındaki göl için uzmanlar acil eylem planını geçirmesi konusunda uyarıyor İznik Gölü'nün çevresinde ve içinde barındırdığı canlılara yararı ve coğrafyadaki stratejik konumu çok önemli. Marmara bölgesinin en büyük doğal gölü olan İznik Gölü geniş bir havzada yer alıyor. Küçük dereler ve yer altı sularıyla besleniyor. Tektonik bir tatlı su gölü. Tarım alanları için bu gölden su kullanılıyor. Zaman içinde gidilecek olan tarımsal kuraklık toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak tanımlanır. Nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman... Durum çok daha vahim olur. Ürün miktarındaki azalmaya, büyümelerindeki değişime ve hayvanlar için de tehlikeye neden olur denmiş kampanyada Change.org Taksim İznik Gölü adresinde. Gökhan Soygüdar, Küdür Yarımadası'nda deniz kaplumbağaları yani karetta karettaların korunması için bir kampanya başlattı Change.org Taksim Bodrum'da. Karetta adresinde yer alan kampanyada Yarımada'daki a balıkçılığı, tonoz atımı ve su sporlarının Karetta-Karetta deniz kaplumbağalarına zarar verdiği ifade edilmiş ve bu faaliyetin yasaklanması talep ediliyor. Hatırlatalım Change.org Taksim Bodrum Karetta adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle